Ticaret gemilerinin, korsan gemilerinin, savaş gemilerinin hatta zenci köle taşıyan gemilerin balinacıları neden böylesine küçümsedikleri anlaşılır şey değildir. Hele şu korsanların mesleklerinde ne gibi bir onur gördüklerini merak ederim. Gerçi sonunda çıktıkları yer yüksektir ama dar ağacıdır bu. Bir adamın yükselmesi de bu türlü olunca başkalarına yukarıdan bakmaya hakkı yoktur. Buna dayanarak şunu söylemeliyim ki, korsanın balina avcısına üstünlük savı, sağlam temellere dayanmıyor. Ama bu gamda ne demek oluyor diyeceksiniz. Parmağınızı sözlüklerin sayfalarında aşağı yukarı gezdire gezdire yıpratsanız bile, bulamazsınız bu sözcüğü. Doktor Johnson'ın bilgisi bile ulaşamamıştır buna. Webster sözlüğü, Nuh peygamberin gemisine benzer ama, bu sözlük yoktur içinde. Bununla beraber, Bu zengin anlamlı sözcük uzun yıllardan beri 15 bine yakın halis Amerikalının ağzındadır hep. Bunun tanımlanması ve sözlüğe girmesi gerekir. Onun için izninizle bilgince yapacağım bu tanımlamayı: Gam, isim. 2 ya da daha fazla balina gemisinin genel olarak bir A bölgesinde buluşmaları. Bu buluşma karşılıklı selamlaşmalarla başlar, denizciler sandallarıyla birbirlerine konuk giderler. Bu arada iki kaptan gemilerin birinde, ikinci kaptanlar da ötekinde kalırlar. Gamlaşmanın bir küçük özelliği de unutulmamalıdır. Her mesleğin böyle ufak tefek özellikleri vardır. Balina avcılığındaki de budur. Bir korsan gemisinin, bir savaş gemisinin ya da zenci köleleri taşıyan bir geminin kaptanı sandalıyla bir yere götürülürken, arkada rahat bir yere, hatta bazen yastıklı bir yere oturur. Çoğu kez de süslü püslü, kurdeleli, püsküllü bir dümeni eliyle kullanır. Ama balina gemisinin sandalında ne böyle koltuklar ve oturacak yerler vardır, ne de böyle bir dümen. Dümene gelince... Böyle bir aletin yeri yoktur balina sandallarında. Bir sandal tam kadrosuyla gamlaşmaya gittiği için sandalı zıpkıncı yönetir ve oturacak yeri olmayan kaptan ayakta durup bir çam kütüğü gibi dimdik gider konukluğa. Kaptan her iki gemideki gözlerin yani bütün dünyanın gözlerinin üstüne çevrildiğini bildiği için bacaklarını sağlam tutarak fiyakasını bozmamaya çalışır. Bu da kolay iş değildir. Çünkü koskoca dümen küreğinin başı ikide bir arkadan bel kemiğine vurur. Öndeki kürekçi de dizlerine çarpar durur. Böylece önden de arkadan da sıkışmış durumdadır. Ayaklarının üstüne sağlam basarak dengesini bulmak isteyince yalnız sağa sola oynatabilir bedenini. Ama sandalın beklenmedik sert bir sarsıntısıyla düşecek gibi olur. Çünkü... Bir temelin sağlam olması için hem enine hem boyuna oturması gerekir. İki direği birbirine çatmakla ayakta durduramazsınız. Bütün dünyanın gözleri üstündeyken bacaklarını açmış kaptanın elleriyle birazcık da olsa bir yere tutunması pek ayıp sayılır. Hatta tamamıyla kendine güvendiğini, keyfi yerinde olduğunu göstermek için ellerini cebine koymak zorundadır. Ama genel olarak çok geniş ve ağır olan bu elleri belki de safra diye kullanıyordur. Her neyse, bir kaptanın belalı bir anda, örneğin ansızın patlayan bir bora sırasında, önündeki kürekçinin saçını yakalayıp, Azrail gibi bu saça yapışıp kaldığı görülmüştür. Ümit burnu ve çevresindeki tüm denizler, büyük bir yolun ünlü kavşağı gibidir. En çok yolcuya orada rastlanır. Gone'ye seslendiğimizden az sonra, gene yurda dönen başka bir balina gemisiyle, Town Hall ile karşılaştık. Geminin hemen hemen tüm gemicisi Polonezyalıydı. Kısa gamlaşmamızda bize Moby Dick üstüne önemli haberler verdi bu gemi. O günden sonra birçoklarının beyaz balinaya karşı duydukları merak birkaç kat arttı. Çünkü Town Hall'dakilerden dinlediğimiz bir öyküde Moby Dick ara sıra kimi insanlara kendisini gösteren Tanrı adaletinin mucizeli bir elçisi gibi görünüyordu. Bu öykü tüm bağlantıları ile birlikte bizim anlatacağımız tragedyanın bir gizli bölümü sayılabilir. Onu Ahab kaptan da yardımcı kaptanları da hiçbir zaman duymuş değildiler. Çünkü bu öykünün gizli kısmını Town kaptanı da bilmiyordu. Town birbiriyle anlaşmış üç beyaz gemicisinin özel malıydı bu. Öyle sanıyorum ki onlardan biri öyküyü Taştego'ya anlattı. Bir papaza sırrını söyler gibi. Ama Taştego ertesi gece uykusunda sayıkladı ve öyle çok şey söyledi ki uyanınca geri kalanını saklamasının anlamı kalmadı. Öykünün tamamını öğrenen pekuot gemicileri üzerinde bu işin öyle büyük bir etkisi oldu ki garip bir duygu inceliğiyle bunu gizli tuttular. Böylece öykü pekuotun orta direğinden geriye yayılmadı. Kaptanların kulağına gitmedi. Gemide anlatılan bu garip öyküyü gizli yanını da gereken yere ekleyerek anlatacağım şimdi. Biraz da şaka olsun diye bunu size limada bir yortu günü altın yıldızlı çinilerle süslü avlusunda tütün içerken İspanyol ahbaplarıma anlattığım biçimde anlatacağım yeniden. Bu kibar İspanyollardan ikisi Don Pedro ile Don Sebastian benim yakın arkadaşlarımdı onun için de arada bir sözümü kesip bir şeyler soruyorlar ben de onlara gereken açıklamaları yapıyordum. Size anlatacağım olayları öğrenmezden iki yıl kadar önce, sayın baylar, Town Hall yani Nantucket'lı bir ispermeçet balinası gemisi burada sizin Pasifik okyanusunda bu güzel altın hanın saçaklı damından birkaç günlük yoldaydı. Ekvatorun biraz kuzeyine düşen bir yerlerde seferdeydi. Bir sabah gündelik işler arasında tulumbalarla su boşaltırken geminin her zamandan fazla su aldığı görüldü. Bir kılıçbalığının tekneyi deldiğini sandılar. Şunu söylemeliyim ki baylar, kaptanın o bölgede bereketli avlanmak umutları vardı. Oraları bırakıp gitmek niyetinde değildi hiç. Üstelik fırtınalı bir havada, teknenin inebildikleri kadar dibine inerek aradıkları ve bir türlü bulamadıkları bu deliği tehlikeli saymışlardı. Gemi, tulumbalarını arada bir ve fazla telaşlanmadan işleterek yolunda gitti. Ama umulan av da çıkmadı. Günler geçti. Delik hala bulunamadı gibi. Bir hayli de büyüdü. Biraz telaşlanan kaptan en yakın adalardan birindeki limanda teknesini karaya çekip onarmak amacıyla tüm yelkenlerini fora etti. Gidilecek yer pek yakın değildi ama kaptan işler ayrıca kötü gitmezse yolda batmaktan hiç korkmuyordu. Delik büyüse bile tulumbaları sağlamdı ve 36 gemicisi de nöbetleşe çalışarak geminin aldığı suları kolay kolay boşaltabilirlerdi. Doğrusu rüzgarlar da pek eleverişli gitmişti bu seferde. Town Ho kazasız belasız limana varabilecekti. Gel gelelim, 1 ikinci kaptan Redney'in kaba ve küstahça davranışı Still Kilt'i fena halde kızdırdı ve ölç almasına yol açtı. Still Kilt bir göl adamıydı. Bufalolu bir serseriydi. Don Sebastian uzandığı hasır hamaktan doğrularak, Göl adamı mı, Bufalolu mu diye sözümü kesti. Buffalo Erie gölünün doğu kıyısındadır Don Sebastian ama sabretmek lütfunda bulunursanız biraz sonra bu konuyu yine ele alacağız. Evet baylar sizin eski Cayoanızdan uzak Manila adalarına yelken açan dört köşe yelkenli birliklerde bile en sağlam ve en büyük üç direkli gemilerde bile Amerika topraklarının göbeğinden gelen bu göl adamı kadar korsan ruhlusu ve yağmacısı görülmemiştir. Çünkü Eriye, Ontario, Huron, Superior ve Michigan gölleri birbirine akan ve büyük tatlı denizlerimiz okyanuslar kadar coşkundur ve okyanusların en soylu özellikleri her türlü ırk ve iklim çeşitleri vardır onlarda. İçinde Polinezya denizlerindekilere benzer sürü sürü romantik ada kümeleri bulunan bu göllerin kıyılarında Atlantik okyanusunda olduğu gibi birbirine hiç benzemeyen iki büyük millet yaşar. Bu göllerin doğu kıyılarına serpilmiş sayısız sömürgelerimize işleyen uzun deniz yolları bulunur burada. Yine bu kıyılara yer yer bataryalar, yüce makinavın kayalıklı tepesine keçiler gibi tırmanmış toplar yerleştirilmiştir. Ara sıra bu göllerin kumsallarında vahşi insan sürüleri belirir. Hayvan poslarından yapılmış çadırların aralığından kızıla boyalı yüzleri parıldar. Bu göllerin çevresinde fersahlar boyunca çok eski ve insan ayağı değmemiş ormanlar, gotik kral hanedanları gibi sıra sıra kurunmuş çam ağaçları vardır. Bu ormanlara Afrika'dakiler gibi yabanıl ve yırtıcı hayvanlar, Tatar imparatorlarına giydikleri kürkleri veren ipek gibi yaratıklar sığınır. Bu göllerin suları, Buffalo ve Cleveland'ın kaldırımlarla döşeli başkentlerini ve Winbago, Köylerini yansıtır. Bu sularda yelkenlerle iyice donanmış ticaret gemileri, devletin toplu tüfekli savaş gemileri, vapurlar ve kayın ağacı kütüklerinden oyulmuş sandallar yüzer. Üstlerinde tuzlu suları kamçılayan rüzgârlar kadar korkunç, direk deviren boralar eser. Batan gemi nedir bilirler çünkü karanın ortasında ama yine de kıyılardan çok uzakta nice gemiler bağrışan gemicileriyle birlikte gece yarısı sulara gömülmüştür burada. Baylar tüm bunları anlatıyorum ki Stelkilt'in bir kara adamı olmasına karşın yine de yabanıl okyanusta doğmuş, yabanıl okyanusta yetişmiş sayılabileceğine herhangi bir denizci kadar gözü pek olabileceğine aklınız yatsın. Radney'e gelince, çocukluğunda Nantakıt'ın ıssız kumsallarında uzanmış, deniz anasının sütüyle beslenmiş, sonra da bizim hırçın Atlantik Okyanusu'nun ve sizin durgun Pasifik Okyanusu'nun sularında uzun uzun dolaşmış olduğu halde, sapları karaca boynuzundan yapılmış hançerler taşıyan, göl adamı kadar kavgacı ve kinciydi o da. Ama yine de bu Nantakıtlı'nın iyi yürekli bir yanı olduğunu söylemeliyim. Gerçekten bir çeşit şeytanı andıran bu göl adamına bir kölenin hak ettiği insanca davranış hem de sırasında boyun eğmez bir sertlik gösterisiydi. O göl adamı uzun süre zararsız ve uslu kalabilirdi. Still Killed o güne dek zararsız ve uslu kalmıştı da gel gelelim Rodney azgın bir öfkeye kapılmış başının belasını aramıştı ve Still Killed. Neyse birazdan göreceksiniz neler olduğunu baylar. Tanho provasını sığınmak istediği adaya çevreli bir iki gün olmuştu ki gittikçe daha çok su aldığı görüldü. Ama tulumbaların her gün birkaç saat fazla işlemesiyle bunun da önüne geçildi. Herhalde bilirsiniz örneğin bizim Atlantik okyanusu gibi durgun ve uygar bir denizde sefer boyunca tulumbaları işletmek bazı kaptanların aklına bile gelmez. Bununla beraber sessiz ve uykulu bir gecede nöbetçi subay su alan bir gemide bu tulumba işini unutursa o da gemi arkadaşları da bunu artık bir daha anımsamayabilirler. Çünkü hep birden yavaş yavaş denizin dibini boylamış olurlar. Şu da var ki baylar şimdi bulunduğunuz yerden çok uzaklarda batıya doğru uzanan azgın ve ıssız denizlerde çok uzun süren bir seferde bile gemilerin tüm tulumbalarını birden langır lungur durmadan çalıştırdıkları hiç de görülmedik bir şey sayılmaz. Kıyı gereğinde yanaşacak kadar yakınsa ya da sığınacak herhangi akla yakın bir yer varsa geminin su alması hiç de korkulacak bir şey değildir. Ancak karadan çok uzak ıssız denizlerde geminin su alması kaptanı biraz düşündürebilir. Town durumu da böyleydi. Suyun yeniden arttığı görülünce gemide kimileri özellikle ikinci kaptan Redney biraz telaşlandılar gerçekten. İkinci kaptan üst yelkenlerin iyice açılmasını, iskotaların sıkı sıkı bağlanmasını ve yelkenlerin gergin kalmasını...